Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la idwana illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin nebiyina ve kaidina ve imamina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein bu gün iman derslerine iman derslerine devam ediyoruz. İman dersinin 10. pardon 13. dersindeyiz. Konumuz imanın tanımından sonra iman eksilir artar. Biz dedik iman parça parçadır. Bu parçaları hepsini anlayacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Bu parçaları birleştirip ehli sünnete göre iman ortaya çıkar. Bu parçaları tam anlasak o zaman Allah'ın izniyle iman meselesini çözeriz. Önümüze ne müşkület gelse ileride imanla ilgili, küfürle ilgili eee İslam üzere öldü, küfür üzere öldü. Bu türlü meseleler hepsi çözülür. Bu temeldir. İmanın hatırlamak hatırlatmak gereçirse imanın tanımı neydir Ehli Sünnete göre? İman kalp ile itikad, dille ikrar, azalarla amel etmektir. Bunun da bir içi vardır. İman Allah'a itaatla artar. Öyle artar ki dağlar gibi olur. İman şeytana itaatla Allah'a isyanla eksilir eksilir. Bir pirinç tanesi gibi. Belki bir zerre kaderi olur. Allah kurusun. Eğer imanı bozan bir şey yapsan o da kalmaz. İmandan çıkarsın. İmanın da ehl-i sünnete göre ehl-i iman, iman ehlinin de Bundan dolayı nedir dedik dereceleri aynen değil. İman artıyorsa eksiliyorsa o zaman insanların da durumu aynen değil. İmanı yüksek olan ne oluyor? Ne oluyor? Derecesi, Derecesi yükseliyor. İster dünyada ister ahirette. O yüksek iman üzerine gitse o bir tarafa yüksek derece li ehillerden olur. En yüksek dereceli kimdir dedik? gamberler, evliya Allah'lar, salihler, şehitler ve hakeza inen ana şay kadar eğer Allah kulusun o mescid üzerine gitse o Allah'ın rahmetine kalır. Onun için iman da ehlinin dereceleri zayıf iman eksilip arttığına göre iman ehli dereceleri de artar eksilir. Bazı Allah'a daha yakındır. Bazı ehli takvadır, bazı peygamberler seviyesine çıkar, bazı salihler, muttakiler seviyesine gelir. Evet, biz geçen derste eee delil getirdik. Ehli sünnet neye göre bunu diyor? Tabii ehli sünnet dediğimiz gibi itikatta hiçbir şeyi eee kendi içtihadi mesele yoktur. Ehli sünnet itikatta ihtilaf etmemiştir. Bütün ehli sünnet alimleri ittifakta noktayı koymuşlar. İttifak var elhamdülillah. Son kıyı meseleler gibi değil. Bütün imamlar dört imam bile dahil ittifak etmişler itikad meselesinde. İhtilafimiz yoktur. Bunun da delilleri nereden nereden geliyor? Kitab-ı sünnetten. Geçen sefer iman artar eksilir. Bu da bir itikadi meseledir. Bunun da delilini nereden işledik? Kur'an'dan. Kur'an-ı Kerim'den gelen Allah'ın ayetlerini açıkladık. Hepsi delalet ediyor. Âlemlerin açıklamasıyla bunlar neye delalettir? İman. i̇man artıyor ve eksiliyor. Şimdi sünnete geçeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman artılır, eksilir. Bunun hakkında ne söylemiş? Oraya geçeceğiz. Evet, birinci hadis o. İmanın arttığına dair sünnetten deliller. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İman bağlarının en sağlamı Allah için dostluk, Allah için düşmanlık, Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir. Evet. Şimdi burada 6-7 tane hadis var. Onlara çookulayacağız. Eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerde eee Bu hadislerden çıkarttığımız fıkıh nedir? İman eksilir o artar. Birinci hadis ne diyor? Eu thaku ural iman Ne demiştir? İman bağlarının en sağlamı. İman bağlamı. Bağları. Yani eu thaku ural iman İmanın en sağlam kulpu diyelim. El atıp tutuyorsun. Bir şeyi tutarken kulpu diyelim. En sağlam kulpu en sağlamı nedir? arwa arwa ausaq urul iman an saglam kulpunu'l imanın ne diyor el mualatu fillahi vel muadatu fillah Allah için sevmek Allah için boğuz etmek sonra Allah için dostluk Allah için düşmanlık Allah için, düşmanlık ve Allah için dostluk yapmaktır Şimdi burada ne anlaşılıyor? En sağlam kulplarından birisi nedir? Allah için sevmek, Allah için boz etmek. Allah için dost tutmak, Allah için düşman ol olmak. Müslüman kiminle dost olur? Allah'ı sevenlerle. Ehlullah Allah Allah'ın sevgi dolu kolları. Müminlerdir. Ehlullah kimdir? Müminlerdir. Ehli takva Ehli iman, evliyaullah bunlar hepsi nedir? Ehlullah'tır. Biz bunları ne yaparız? Severiz. Bunları sevdik de ne oluyor? İmanımız artıyor. Yani sen Resulullah'ı sevsen, siyerini okusan ne yapar? İmanın artar. Niye seviyorsun Resulullah'ı? Çünkü Allah'ın elçisidir. Niye ashabını seviyorsun? Çünkü bunlar en sadık muminlerdir. Resulullah'ın ashabıdır. Niye salih imamları, alimleri ehli takvayı seviyoruz? Çünkü bunlar Yani bu Allah rızası için seviyoruz. Allah rızası için bir iş yapsan ne olur? İmanı ne yapar? Artar. Öyle artar ki tavana vurur. Niye ben kafirleri buğz ediyorum? Niye Allah'a itaat etmeyenleri buğz ederim? Niye Allah-u Teala'yı karşı çıkanları buğz ederim? Onları sevmem. İcap etse onlar da savaşırız. Ha? Yok etmeye çalışırız. Yani İslam dininde kimse, kim Allah-u Teala'nın varlığına yani de dinine hükmüne inanmıyorsa halife, İslam devleti mükelleftir. O adamın üzerine heccet kalkıp kabul etmedikten sonra onu yok etmektir. Onun yaşama hakkı nedir? Yoktur. E niye bunu böyle yapıyoruz? O da bizim yani o da bizim kardeşimizdir. Ademoğuldandır. Ama ondan daha cüclü bağ nedir? Allah için. Allah öyle istemiş. Eydi biz bunu böyle yaptıkça ne oluyor? İmanımız artıyor. Yani bir Müslüman nasıl olur? Bir karıncayı yerde basamıyor. Dikkat diyor Rahman burada karınca var. Çocuklar geçmeyin. İnsanları dikkat ediyor. Bir karıncayı yerden öldüremiyor. Bir karıncayı yem yani bir küçük şey hayvanı bilmeyerek öldürse ne olur? İçi tızlıyor. Belki geceler uyumaz bir mümin insan. Ama bir cahili savaş alanında gözünü kırpmadan yüz teneyin çelesini kesebilir. Ki bunu da kim yapmış en önceden? Sahabeler. E bunu niye yapıyorlar? Allah rızası için. Allah sevgisi için. O zaman ne oluyor? İmanları artıyor. Allah rızası için sevmek, Allah rızası için buğz etmek ne yapar? İmanı artar. E iyidir sen bunun da alimler ne diyorlar? Bunun da eksilmenin de delili buradan çıkıyor aynen. Yani sen Allah rızası Allah diyor sana bu adamı sev. Sen bu adamı sevme sen nedir? Yani imanın eksiktir. Niye sevmiyorsun Allah'ı? Ehli iman, ehli takva'yı niye sevmiyorsun? Salih insanları niye sevmiyorsun? Yani onları görenden bile için şey oluyor. Sıkılı sıkıntı giriyor. Bu ne demektir? Senin imanın zayıftır. İman artarsa eksil eksilir bu. Yani bilimsel olarak da akıl mantık tabını kabul ediyor. Bir şey artıyorsa eksilirdi. Anladın mı? Sonra Allah rızası için dost etmek dedik, Allah rızası için düşman. Bu ne dil el vela vel bara dediğimiz bu terim çok akidenin özündendir bu. El vela vel bara bak burada da mualati vel muadat. Dostluk ve düşmanlık bu dinimizdendir, itikattan dır bunu bilmemiz lazım. Maalesef bu bu terim eee birçok Müslümanın şeyinde defterinden silinmiş. Aslında bu dinin özündendir. İşte bak iman arttırır. Ben nasıl olur cahire eee şey bakayım. E, hoş görü bakayım. Olur mu? Cahili güzel göreyim. Olmaz. Bogz edecek ama onu. Ama bir mümine sevecan. Ama bunun da biz dersini işlemiştik zaten. O değil ki mesela bir günde kafirler de derece derecedir biliyorsunuz. Bir tane savaş açmış kafirdir. Bunun hiçbir şekilde ne sevilir, ne, ne salam verilir, ne hoş görü gösterilir, ne bir şey olur. Bunun sadece kellesi bedeninden ayrılır. Çünkü adam seni yok etmeye çalışıyor. Bir de bazı kafirler var seninle savaş açmıyor. لَكُمْ دِينِكُمْ وَلْيَدِينِ Siz orada ben burada. Ben burada. Bu aynı derecede değil. Anlatabildim mi? Bir de bazı cahiller var seninle yaşıyor aynı ülkede. Buna da şey böyle bu gözden bakılmaz. Her şeyin derece derecesi. Bazı kafirler var. Zimmidir. Mesela İslam devletinde Allah onlara izin vermiş. Yahudi, Hristiyan başka din. Ama bazı kafirler var gelmiş Müslüman ülkesine anlaşmayla Mesela bizde bu uzmanlık alanı yoktur. Bir çafiri getirmiştik. Sen o çafiri diye öldüremezsin. Çünkü o zimmet ahit var ondan. Senin gelmiş devletinde mesela ikamet almış. Onu öldüremezsin. Usulman devletinde. Öldüremezsin. Bunlar da girmez. Bir de çafire hoş yürü ayrı meseledir. İyi de öğrenme ayrı meseledir. Allah Teala diyor baban annen müşrik olsa bir ayette onlardan iyi geçin ama olara uyma. Benim komşum Yahudidir, yani Hristiyandır. Ben onu sevmem. Ama değil ki ben onu çıkar çam boğuzla bakarım ona, küfür ederim ona, tükürürüm ona. Hayır. Tam tersini. Komşuluk hakkı var. İyi bunları ayırt etmemiz lazım. Yani hükümler 1+1'dir ama bunu hükmü oturtmak için o da bir başka ilim lazım. Onun için bazı arkadaşlar karıştırıyorlar bunu. Karıştırmamak lazım. Yani benim, benim akrabalarımda var. Adamlar din düşmanıdır. Anlatabildim mi? Bunu yerine göre ben şey yaparım. Evet. Yani hoşgörü önemlidir kafirlere karşı. Bazı, insan, bazı kafir onun için muellefet-i kuluba kalpleri tehlif etmek için zekattan 8 seneden birisidir. Yani bir Hristiyana zekat bile verebilirsin. Zekat parasını fakirdir verirsin. Zekat parasını fakirdir verirsin. Ümidin var ki bu görse bele yanında durdun yarın İslam'a davet edildiği kalbin ışık olur gelir. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Feth-i Mekke'de Safvan diye bir eee Mekke müşriklerinin liderlerinden bir tane vardır. Resulullah yanındadır bir vadi şey gördü. Eee Deve. Bir vadi Deve sürüsü. Bu kadar devasa sürüsü bir arada görmemiş. Adam çok zengin ama bu kadar devasa sürüsü, bu kadar dev den nereden gelmişler? Hepsini ganimet almışlar, bir araya toplamışlar. Bu bir adamın olabilir mi? Eisa hey Fan dedi, "Sevir misin bunları?" "Seviyorum ya Resulallah. Al senin olsun." Safan diyor ki, "Bu kelimeden önce en sevmediğim insan yer üzerinde Muhammed'dir." Ama ondan sonra en sevdiğim insan Muhammed oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Adamı kazandı. Onun için hatta öyle para kalmadı ki ganimet ansarlara ganimet verilmedi. Ne çıktı? Şeytanın vasıtasıyla neredeyse fitne çıkacak. Ansarlar dediler biz Resulullah'a geldik, toparladık, aldık. Şimdi hep kendi ehaletini gördü, ganimeti ehli mecceye dağıttı. Bize bir şey vermedi. Resulullah duydu bunu geldi dedi, ister misiniz millet deve ile, mal ile dönsün her çeşeğine, siz de benim ile dönün. Hangisi daha hayırlısı sizin için? Biz seni istiyoruz ya Resulullah. Anlatabildim mi? Ondan dolayı e, e, kafirlere buğz etmekten derece derecedir, iyi devrenmanın da farkı var. Bunda bir farkını bilmemiz lazım. Bu hadis apaçık delalet ediyor. Bu hadisi de tabii İmam Tabarani mu'cemü'l-kebir'de Mu rivayet etmiş. Albani de rahimehullah şeyde tasih etmiş bunu. Silsile-i hadis sahih'te bu hadis apaçık hadistir. İman eksilir, artar. Evet, diğer hadise Kim Allah için sever, Allah için bunu eder, Allah için verir ve Allah için mani olursa imanını tamamlamış olur. Evet. Buhari'si de kim rivayet etmiş? Ebu Davud. Ebu Davud rahimehullah. İmam Ebu Davud rahimehullah kütüb-i sitte'nin birisi Elbani de bunu tasih etmiş. Hatta İmam Ebu Davud bab koymuş bu hadisi rivayet ederken. Babın adı nedir? Delil ale ziyadeti'l iman ve nuksanuh. İmanın artmasına, eksilmesine Delil babı. Babın adını böyle koymuş. Hadis ne diyor? Men ahabba lillah. Kim Allah için sevse ve abghada lillah Allah için buğzetse ve a'ta lillah Allah için verse ve mena lillah Allah için men ede bir şey vermese tutsa faqad istakmale'l imanah. İmanı tamamlandı. Allahu ekber. Ne güzel. Ben ahabbelillah. Kim Allah için sevse. Yani ben Müslümanları seviyorum, ehli takvayı seviyorum, güzel amelleri seviyorum. Bunu ne için seviyorum? Yok benim akrabamdır, kan bağım var, yeni hemşehrimdir, yeni ticaret, baldır, mülktür. Bunlar için değil. Allah için seviyorum. Allah için sevgi arkadaşlar çok azametli bir Ne mutlu Allah Teala bunu her çeşe nasip etmez. Adamlar dördörtlük Müslümandır ama Allah Allah için sevme fıkrını bilmiyor. Bunun için yani bak salih ameller İslam'da çoktur. Hatta alimlerimiz bizim kitaplar yazmışlar. Salih ameller kitabı ciltlerce yazılabilir. 10 ciltlik bir günde ben salih amel toplayabilirim senin için. Ama bu salih amellerin İslam'da bütün Güzel işler salih ameldir. Allah sevmiş bunu, emretmiş bunu sever buladı. Va bunun karşılığını verir. Ama bu salih amellerin arasında ne yapmış? 7 tane ne tabir caiz ise cımbızla çekilmiş ayrı bir özellik vermiş Resulullah. O da ne diyor meşhur hadiste? Seb'atun necedir? Yadhill yadhillumullah tahta zille yevme la zille illa zille. Kıyamet gününde Allah Teala 7 sınıf, 7 çeşit insanları gölgesinin altına alır. O ki, o günde Allah'ın gölgesinden başka bir gölge yoktur. Bilirsiniz kıyamet gününde öyle öyle işkence olur ki güneş yakın düşer, insanlar terer batarlar. Diyerler kafirler diyerler şey cehenneme gidiyorsak büyünden önce kesin gidelim. Yani hesap kuluşsun bir gün onda cehennem ise cehennem. Böyle canlarını ne yapmış, tak etmiş. Böyle bir günde sen Allah gölgesinin altında ann. E bunlar da çimdir. 7 tenedir. O 7 teneden her amel salih de içi özelliği var. O 7 teneden nedir bir tanesi? Allah'çın sever. Allah Allah'çının düşmanı kebher. Men ahabbelillah yok. Nasıl aa Çi tene birbirini Allah için sever. Çi kardeş birbirini Allah için sever. Allah için birleşirler, Allah için ayrılırlar. Yani ben geldim Eyyub kardeşinin yanına, sadece Allah rızası için bunu ziyaret ediyorum. Ben bir çıkarım yoktu. Ne acım geldim bunda yemek yiyeyim. Ne bir ihtiyacım var geldim bundan götüreyim. Ne bir işim var geldim buna teklif edeyim. Allah için bu Musulmanı geldim ziyaret ediyorum. Bu ne olur? Bu ne olur? Allah Teala bu bir binlerce amel salih amelin içinde bunu çıkartmış. Onun için Allah için sevmak öyle kolay bir şey değil. Hakikaten insanın imanını artar. Yani bu dersin üzerinde aslında biz de imanı artacak sebepleri aramamız lazım. Çünkü öyle bir toplumda yaşıyoruz ki maalesef bular tevride kalmış, pratikte görünmüyor. Çünkü bizler örnek görmedik. Eskiden imamlar vardır, alimler vardır. Bunlar abiler vardır diyelim. Bunlar İslamiyeti yaşadır. Şimdi biz de onlara örnek alırdık. Şimdi yoktur. Olduğu için ilim bile, bile şu anda kitaptan alınıyor, yani de Google'dan alınıyor. Başka nereden alınıyor ilim? Onun için alemin dizinde oturan ilim talebesi, kitaptan alan ilim talebesiyle kaf dağyıca fark var. Buradan kaynaklanıyor. Sen hem ilmi hem ahlakı bir arada alırsın. Örnek çünkü canlı. Biz her zaman diyoruz. Bir tane senin yanında arabada oturmuş. Sana diyor sola dön. Elini sol diyor ama eliyle pardon sola dön diyor ama eliyle sağa işaret ediyor. Sen hangisini tut, dinlersin? Bak çi şey var çisi ters. Dili sol diyor eli sağ diyor. Sen hangisini her zaman dil hata yapar? Sen eline uyacaksın, sağa kıracaksın. Bu şeyde de, tıpta da bu var. İlim psikoloji ilimde de bu var. Her zaman hareket dilden öncedir. Çünkü hareket direk hata yapmaz. Beyindeki ne? Beyindekine, Beyindekin, beyindekine tabi olur. İşte ha, dilin hatası çoktur. Dil esnektir eskiler derler. Atasözü var. Diye dil esnektir. Çeniyi yoktur. Cider ve hata yapar. Onun için eee Allah rızası için sevmek çok önemlidir. Bu da canlı olarak dedik insanlardan alınır. Onun için bu sevgiyi biz alacağız. Tutacağız. Allah rızası için seveceğiz. Bugün de muhakkak ben mesela bir sene geliyor arkadaşla düğün filanı uğrayalım. Ya tamam da oradan bir şeyimiz yok adamla. Ya filan soruyorsun ya kardeşim niye sormuyorsun bize ya. Ya tamam da bir işim olmadı geleyim. Ne münasebet. Yani hayat maddiyete dökenmiş. Yani ziyaretler olsun kardeşler arasında, o kuvvet artsın, ailece ziyaretler olsun. Allah rızası için insan sevdiğini ziyaret etsin. E bu çok önemli meseledir. Bunun çok ecri var. Bu bir itaattir. Bu bir salih ameldir. Yani bir de çok zor verecek salih amel değil. Bunu Bunu gayrimüslim de yapıyor. Birbirlerini ziyaret ediyorlar. Yani değil diye demiyorum sana gecenin yarısında kalk namaz kılıp kışın soğuğunda gid gusül yap, soğuk suda. Bu da değil. Hem ziyaretleşme ama bunu bir niyetini niyete kalıyor bu iş. Yani bunu müslim yapıyor, gayrimüslim de yapıyor. Ama bizim aramızdaki fark nedir? Biri Allah rızası için yapıyor, biri yan sevdiği için yapıyor, yan dünya için yapıyor, yan adet örf için yapıyor. Biz bunu Allah rızası için yapalım. Gidelim hadi arkadaşlar bugün filanı soralım. Allah rızası için. İşte onun için kim Allah rızası için sevse istekmel el iman. İmanı tamamlanıyor. İman tam haline geliyor. Çünkü Allah rızası için sevmek kolay bir şey değil. Şeytan gelir, ihlası bozar. Ve abghad lillah. Allah rızası için buğzetmek Yani benim en sevdiğim kişi babam ise bile. Babam babadan daha sevgili var mı? Yen yani çocuktan daha sevgili var mı bir insanoğlu için? Yen yani üst yen yani alt. Bu kişisini en çok sevendir insan. Ama bu o kişi ister üst olsun baba ister alt olsun çocuk eğer Allah rızası için ben bunları buğz etsem bunlar da Allah'a karşı olsalar bunları da Allah rızası için buğz ederim en büyük ecl kazanırım. Mesela Hazreti İbrahim babasından beri geldi. Ciğeridir babası değil mi? Baba. Ki Allah-u Teala diyor, onlardan iyi geçin. İyi bak onlara. Küfür de etseler, kafir iseler, müşrik iseler iyi bak. Ama onlara uyma. Bir de çocuk, Hazreti Nuh. Birçok peygamberler, birçok evliya Allah'lar, bir de fitne olmuşlar. Onun için buğz etmek, Allah rızası için kolay değil zor iştir ama yapacağız biz buğz ederken ne oluyor iman canlanıyor iman faaliyete geçiyor iman artıyor artıyor artıyor ne oluyor tavana vuruyor e bizde onu istiyoruz biz istiyoruz imanımız artsın abu bakir seviyesine gelsin neden abu bakir sıddikler yanındadır ki sıddiklerin imamıdır hazreti abu bakir E biz istemez miyiz? Resulullah'ın yanında sıddıkların, salihlerin yanında olalım. Hedef nedir? Yüksek himmet. Hedef firdausu aledir. Mümin ister ki imanı artsın. Bu da imanı artırıyor. Söre ve a'ta lillah. Sadece Allah rızası için vermek. Bir günde çok insan var bağış yapıyor. Ne için yapıyor? İşte desiler filan bağış yaptı. Reklam yapıyor kendisi için. İşte akrabadır, mecburdur vereceğim diyor. Mahallemdir vereceğim. Filan derneğe verdim, filan vakfa verdim. Ama bir den de var veriyor aynen. Ama Allah rızası için veriyor. Birincisinin imanı artıyor. O birsinin imanı ilâ ilâka sürtür. Çünkü niyet önemlidir burada. Allah rızası için vereceksin. Bil fakir geldi, yaşlı geldi dedi Allah rızası için ver. Çıkardı 1 lira, 2 lira, 5 lira. Ne kısmet ise veriyorsun. Bu nedir? Allah rızası için verdin senin. Bunun karşılığını bulacaksın terazide. Bu boşa gitmez. 1 lira olsa bile. Bir yaşlı geldi dedi. Bana 1 lira verir misin Allah rızası için? El attın, mal attın, cebinde para yoktur. En azından ona ne dersin? Ya şu anda yoktur. İnşallah veririm. Allah sen bir dua edersin ona. Bu da vermek sayılır. En azından bazı arkadaşlar var. Bu meselede çok katlı diler. Yani tamam bazıları var. Dileniyor. Bunu adet etmiş, sanat etmiş. Ama ben diyorum her zaman insan kendini alçak gönüllü öğretsin. Hiçbir zaman bir tane dedirsen Allah rızası için öğretme kendini. Yok dersin. Anlatabildim mi? Yok dersin. Az da olsa ver. 1 lira bir günde seni ne eksiltir ne zengin eder. Ama o 1 lirayı verdiğin o adamı o ehil ise yerini buldu. Ehil değilse sen niyetine göre cıralırsın. O zaman kendimizi öğretmeyelim yok demeye. Her zaman kalbimizi alçak tutalım. Bir tane dahi de Allah için titrememiz lazım. Kalp hürple, hür hürplesin, titresin korksun Allah'tan. Çünkü Allah Teala diyor, "Bin miskal zerre yapsanız terazi de bulursunuz." İşte bu salih ameller ne yapıyor? İmanı artırıyor. Ya aynen mi? Şimdi bir tane bir fakire 1 lira verdikten sonra imanın hissediyorsun aynen değil. Bir hocaya geldin, selam verdin hocam. Oha o oh adamdan, o salih insandan ayrıldıktan sonra hissediyorsun sen biraz daha neşelisin. Mutlusun. Bir bir camide gittim. Baktın Kur'an okuyorlar. Oturdun, dinledin. Hissediyorsun orada biraz imanın arttı. Cemaat namazına gide gitmeden önce, çıktıktan sonra aynen şahıs değilsin. Camiye giriyorsun stres içinde, camiden çıkıyorsun bir huzur içinde. Hissediyorsun imanın arttı. Allah rızası için ne yaptın, bir şey yaptın. İşte bunlar bu salih ameller imanı artar. Onun için Allah için vermek, her şeyi vermek. Şer değil fakire para vermek. İlim mi? Nasihat ver. Bir tane elinden tut. Bunlar hepsi Allah için vermektir. Sen ne imkanın var başkasına vereceksin? Sende var o. Gerçek vermek sembolik paradır, maldır. Ama bunun yanında bütün şeyi verebileceksin, Müslümanlara vereceksin. Hatta Müslümanlar değil, insaniyete vereceksin. Hatta insaniyete değil Bütün canlılara ne iyilik yapsan Allah'ın yanında ecri var. Biliyorsunuz bir tane kadın gelir, bakıyor. Şey bir, bir bir pardon bir kadın değil, bir bir, bir tenesi bir adam. Çok susuzdur. Bir kuyu buluyor, hemen kuyudan iniyor, su içiyor. Kuyuya inmek de kolay değil. Ama inip can han havlinden inip su içiyor. Nerede söyleyecektir? Bir çıkıyor bakır bir çöpek durmuş kuyunun başında. Neredeyse ölecektir susuzdan. Kendisi de anlıyor onun halini. Ne yapıyor? Cidip onu ile Ayak. ay ayakkabısında suyu çıkartır verir o çöpeğe. Efendim? Kadın mıydı? E olabilir. Rivayette kadın imiş. Hatta bir rivayette fahişe bir kadın imiş. Allah onu affeder. Anlatabildim mi? Onun için yani bir kadın da bir çediyi hapsetmiş bir yere o çeri ölmüş. Ne kendisi yemek vermiş ne de bırakmış çeri Allah'ım gitsin çölünden beryasından bir şey yesin. On olmuş ataşe gitmiş o kadın. Bak bir canını onun için her şey vereceksin. Kafir'e de vereceksin. Ya bir kafirdir. Kafir tuttun mu adam seninle savaş açmamış. O kafir elinde silah seni O bulduğu yerde öldürmeyecek kafirdir. E tamam gelirsin onu anlatırsın. Kendi dilinden bir şeyler anlatırsın ona. Onu hidayete sebep olmak bu da vermektir. Fasık insanları davet edersin hidayete. Bu da vermektir. Bunları yaptıkça ne oluyor? İmanlar tıyor. Yani sen değil ki بس oturup para vereceksin. Yani bunu insan ha kendi hayatını metoduna bırakması lazım, yazması lazım. Her şeyde vereceksin. Yani bir musliman olur ne der? Muata verici verici Mu'ti. olacak. He? Muati. Muati. Muata yani vericidir. Joşur fışkırıyor. Anlatabildim mi? Nasıl bir kuyu suyu var, bir coş suyu var. E bir günde geliyorsun bir deneden bir sadaka almak için. 5-6 tane ayet diyeceksin. Alimlerin durumunu anlatacaksın. Sanki sondajla kuyu da değil. Sondajdan vuruyorsun 700 1 kilometre, 15 kilometre su çekiyoruz adamdan. Çıkartacak da 100 lira, 200 lira verecek sana. Ama eskiden yani salih insana gitsen le, yani bir, bir desen kardeşim filan adamı hemen çıkartır adamı verir sana. Bu salih insan aynen göz gibidir. Fışkırıyor. Yeter icel suyunu tokla. O birisi de sondaştan. Ama ne yapalım? Bizim işimiz insanlardan insanlara vermektir. Anlatabildim mi? O göz gibi olmamız lazım. Fışkırarım. Mumin öyle olması lazım. İmanın arttıkça sen rahat olmazsın. Nasıl ben olur diyersin iman içinde, huzur içinde. Bak bu amcamin oğludur, o kardeşimdir, o konuşumdur, o amcamdır, o akrabamdır, o arkadaşımdır. Onlar huzur içinde değiller. Onlar zannediyor soruları huzur içinde değiller ama. Ben bunları nasıl yapayım? Bunun derdini almak bu imanı artırır işte. Çünkü Allah rızası için bunu yapıyorsun. Yapmıyorsun deseler. Ki yapsan deseler Allah Teala adaleti nedir? Mutlaktır. Bu dünyada verirsen evvel diyenler filan çok iyi insandır. Filan çok iyi sadaka yapıyor, veriyor ama o bir dünyada bir şey bekleme. Allah adildir. Bu dünyanı istesen bu dünyanı verirsen. O dünyanı istesen hem bu dünyanı hem o dünyanı verirsen. İkramı, keramı Nedir? Mutlaktır. Allah Teala. Ondan dolayı biz verici olacağız. Her zaman biz veririz. Fışkırırız. O göz gibi ne? İhsan, tegva. Evet. Sonra ne diyor? Ve men'e lillah. Allah rızası için neyi men'e edebilirsin? Şerri. Mesela bir vizasının işlenmesini bile. Bütün, evet. Bütün şerri men'e edersin. Bir der vaktın maasiyet işler, gelip onu men edersin. Bir tane baktın günah işliyor, onu men edersin. Bir tane bidat işliyor, onu sünneti gösterirsin. Allah rızası için neyi men edersen? Bir tane gelip mesela bir çocuk vaktın sokakta oturmuş kalıncaları öldürüyor. Gelip bunu çocuğun başını tutarsın, alıştırırsın, öğretirsin. Bu günahtır filan. Bu men etmektir. Elinden geldiğince her şeyi men edersen Bir de nefis, şahvet. Bunları da mene edileceksin. Bu da meneye giriyor. Yani bu salih amellerin kapısı çok geniştir. Yani nefsini neden mene ediyorsun? E ben de severim. İçki içeyim. Kafayı buluyorum, güzel konuşuyorum. Dünyada sanki uçuyorum. Ama ben kendimi tutuyorum. Neden? Allah rızası için. Ben de isterim gidip kadınlarla oturayım, sohbet edeyim ama yapmıyorum. Neden? Allah rızası için Allah mını hoş görmemiş, yasaklamış. Vesaire bütün günahları biz de isteriz giderim eee haram parayla, eee kolay kazanan parayla eee lüks villalarda oturalım, lüks araba kullanalım, giyine ama bunları yapmıyorum. Men ediyorum nefsimi. Bu demeni etir Bütün meni'leri Allah rızası için yapsan adamlar yapar desiler ki yapılıyor ama diğerler biliyorsunuz o şeyin halini 3 senenin halini kıyamet gününde getirirler biri diğer Kur'an meşhurymuş okucu Kur'an okucu ne yaptın sana ses verdim ilim verdim ya Rabbim der senin için Kur'an okudum hayır der yalan diyorsun Allah-u Teala sen Kur'an okudun desiler bu mukridir ve dediler Ama burada bir şeyin yoktur. Şürkleyin bunu yer cehennemat. Vesaire. Bunlar nedir? Allah için men edeceksin kendin. Bu dünya için yapsan evet Allah adaletlidir verir sana. Bu dünyanı istesen verir sana. Dedikçi Edison elektriği icat etmiş. He? Bak adı şu ana kadar geçiyordu. Hayat dünyanın sonuna kadar Çocukları okuturlar, okulları da elektriği Edison bulmuş, icat etmiş. Değil mi? Ama o dünyada Edison cennete gider mi? Bazı saf Müslümanlar var evet. Edison cennetlidir. İnsaniyete faydası var. Yok insaniyeti hepsi bütün insanlık insaniyeti ölümden kurtar Allah rızası için yapmasan hiçbir şey yoktur senin için. Her şey ne olacak? Allah rızası için olacak anlatabildim mi? Ama bu dünyaya için istersen Allah adaletlidir. Bu dünyayı verirsen bak Edison'un adı parlıyor. Elektrik yobunu çok fazla vermişti. Evet. Şimdi diğeri nedir? Eee imanını. He, eğer bu işleri yaparsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor 1 2 3 4 tane burada var. Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir, Allah için yazarlar. Bu, bütün şeyleri burada hasretmiyor. Burada bağlamıyor. Bu bir semboliktir. Yani din, bizim dinimizde öyle var. Nasıl diyen Allah-u Teala namaz ve zekatı eden mümindir? Burada namaz ve zekat ve başka şeyler. Bu namaz ve zekat dinin sembolüdür. Anlatabildim mi? Burada bu da semboliktir. Resûlullah bunları zikretti ama bunlar da birçok şeyi kapsıyor. Yani ana çizgisiyle salih amellerdir bunlar. Yani bir baksan bunlara açmaya kalksak biz yani dersimiz bizim e, bu buradan ilgili olsaydı, iman dersi olmasaydı, bunlardan özel takva, zühd, şuluk dersi olsaydı bunu 10 derse yapsak bile bitmez. Ama biz üzerine çok duruyoruz. Dersin şeyi gidiyor. Onun için kısa kesmek zorundayız. Çünkü bizim dersimiz imanı İtikad olarak anlamak nedir? Başka fırkaların sapıklığına ne olmayalım? Kanmayalım, kandır, kandırılmayalım. Bilelim elimizde delil de ne olsa. Bilelim. Şimdi sen bir bina yapmışsan, kendi binanı kendin yapmışsan, projesin yapmışsan, bir tane gelse senin binayı hatalı dese kabul eder misin? İnanır mısın ona? Sen bana kadar anlasa senin binen çöker bundan dolayı bundan işte çarptım çırptım böyle yaptım bu böyledir formalitel böyle sen inanmazsın onu çünkü sen kendi yaptığından eminsin. Biz de kendi imanımızdan emin olmak için bu dersleri yapıyoruz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Fekad istekmel el iman." İmanı ne oldu? Tamamlandı. İman tamam olsa nerede bulursun kendini? Onun üzerine ölsen Cennette ha? İnşallah. Cennette de değil. Bak. Ha, Firdevs'e ala da bulursun. Tamam iman, firdevs-i alededir. Biz cennet değil sadece. Biz firdevs-i aledeyi istiyoruz. Himmetimiz sahabe gibi yüksek olmadıkça he, biz bu zamanda hele özellikle, onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çıkıyor kibristene, beki'a ondan sonra diyor, ya Rabbi beni kardeşlerimi görseydim. Biz kardeşleriniz değil miyiz? Sahabe diyor, hayır, siz benim ashabımsız. Benimle yani yaşayanlarsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelir. Beni görmeden iman eder. Oların bir ecri Oların bir bir ecri eee sizin bir ecriniz onların 50 ecridir. Yani o, onlar bir amelde 50 ecir kazanırlar. Siz bir ecir kazanırsanız onlar 50 ecir kazanırlar. Anlatabildim mi? Sahabeden daha fazla. Sahaba durdu. Nasıl olur ya Resulallah? Çünkü dedi onlar bir günde gelirler. Beni görmeden bana iman ederler. E bu güc ister. Resulullah'ı görmeden iman etmek. Bu da imanı yüksek ister. Nasıl sahabeler çok şeyi anlamadan iman ettiler. Biz bir günde anlamamız için çok ilim teknoloji ilerlemiş. Onlar bizden daha gücüldür imanda. Biz de bu konuda Resulullah'ın ikrarıyla eğer hak ile Resulullah'ı man etse bir sahabeden daha fazla ecir alıyoruz. Ya al sana nimet. Resulullah hadisin sonu ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ondan dolayı onlar eller dinlerini ellerinde köz ataşı gibi tutmuş tutmuştular. Yani nasıl bir dene köz ataşını bir dene eline köz ataşı versen kömür bir söz versen haline. Desem bunu tut, tutmak zorundasın. Tutmazsan seni öldürürüm. Ne yapar? Tutamaz elinde ama ne yapar? Yere düşürme. Ne yapar? Kaçar, hoplar, böyle atar havaya. Atar tutar, atar tutar. Ne rahatlarsa çar der onun için. E biz bugün de dinimizi böyle tutmuşuz Resulullah'ın tarifiyle. Bugün de dini yaşamak arkadaşlar kolay bir mesele değil. Yani onun için siz bir Müslüman namaz kılıyorsanız onu küçülmeyin. Bugün de bu zamanda bu fitnenin içinde demek ki onda iman var. O Müslüman namaz kılıyorsa, gıybet yapıyorsa, yen yani fitne yapıyorsa, yen yani, eee günahı bazı günahları işliyorsa onu küçülmeyin. Onun imanı var. Bu zamanda iman olması çok büyük bir bu fitnenin içinde iman olması çok büyük bir nimettir. Sadece bizim görevimiz o Müslümanın yanında olmamız lazım. Biz ve kendisi şeytana karşı olmamız lazım. Biz onu dışlasak anlamı gelir. Biz ve şeytan onun üzerine gittik. Onun için bugün de himmetimiz bizim yüksek olması lazım ki Resulullah'ın hadisinin şeyini alalım bir de sahaba yanına gidelim. Böyle kolay değil firdevs almak. Cennete girmek kolay değil. Bu günde kimse kendini küçülmesin bizim kardeşler, Müslümanlar bir tane namaz kılıyorsa kendini küçülmesin. Böyle bir nimetteyiz biz. Allah bize vermiş. Namaz duruyoruz, kıbleye dönüyoruz, 5 vakit namaz kılıyoruz. Ama bu hedef mi? Hayır. Bu başlangıç. Hedef nedir? Tam zirveye İslamiyeti, imanımızı tamamlayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne söylüyor? İstekmel el iman. İmanını tamamladı. İmanımız her mahal tamamlayacağız. Bir dane yola çıkarcan mesela yola çıkıyor yanında bir 10 tane ekmek götürür. Bu bana yeter. Ama akıllı adam ne yapar? 15 tane götürür. Neden? Bozulur, kaybederim bir taneyi. Her zaman yedek götürür. Biz her zaman şey çıkacağız yola. Çok bol amelle çıkacağız. Çünkü biliyorsunuz Allah Teala diyor, ilk hesap olurken kıyamet günde kul, ne diyerler kula? Açın, musulman tabi kul, açın hesap defterini, hesap defterini de açın namaz bölümünü, eğer namazı muntazamı ise, beş vakit ferz namazı, hiç kaçırmamışsa, hakkıyla kırmıysa, o bir hesapları esnek geçin, yani bugün halk diliyle es geçin, değil mi? Yani idare edin. Eğer, eğer, Eksik kılmamışsa, eksik kılmışsa, lavbali kılmışsa inceleyin. Bir hadiste de Resulullah diyor ki, kimin hesabı inceledi, oyandı. Türk tabirinde yandı. Yandı. Çıkmaz çıkamaz işin içinden. Çünkü Allah Teala diğer hadiste ne diyor? Bir göz çıkarttı teraziye koydu, abi 70 sene ibadet ediyor. Dedi beni, Allah-u Teala dedi ona, senin amelinle yoksa rahmetimle hesaba çekeyim, dedi. Amelimle, ben yetmiş sene hiçbir şey günah işlememişim. Allah tamam dedi Allah-u Teala. Bir gözünü koydu göz ağır geldi. Atın cehenneme dedi. Başladı yer varmaga. Allah-u Teala de affetti onu. Onun için biz, yüklü gitmemiz lazım Allah-u Teala'nın huzuruna. Ha, namaza dönelim unutmadan. Eğer Bir bir de 3. bölüm var bu namazda. Şimdi birinin çok iyi bakmış, esgeçerle bir tane de var. Eee, iyi bakmamış, incelerler. Bir tane var, iyi bakmış ama arada sırada kaçamı olmuş. Yan dalmış namazda, anlamamış ne dediğini. Ya melekler gelir, şaşırmışlar. Çünkü ihtar edemiyorlar melekler. Ya Rabbi diyerler, burtane var böyle, buna ne yapalım? Yani bu listede yoktur bunun tarifi, tanımı. Ne yapalım? Allah Teala diyor, "Gidin bakın eğer nafilesi var ise oradan tamamlayın onu." Nafile kılmayanlara al cevap. Bizim çok kardeşlerimiz, adlarını vermeyelim. Şimdi istesem atsayım burada listeleyin ben gördüm. 25 senedir tanıyorum kardeşleri Türkiye'de. Sayarım adlarını kaç tane bizimle tanıdıklarımız var. Nafile namaz kılmazlar. Ya yani seyrek kılarlar. Neden? O tevhidele temsiller maşallah. Ders yapıyorlar, ha? İşte al sana. Nafile çok önemlidir. İşte bütün salih ameller değil mi bu küçüktür? Miskali zerre. Bu ölçü olması lazım. Bir miskali zerrece amel etsen önüne gelir o. Onun için bir miskali zerre amel salih ise koş ona. Terezinde yükle. Yükle. Çünkü biz orada o kadar günahımız var ki o onu zor kurtarır belki. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki fitnenin ta içidir. Hatta fitnenin Fitne de yaşamak kolay değil. Vahametini anlamak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muazze diyor ki Ya Resulullah fitne çok oldu ben yaşayamadım. Ne yaparım? Çek dağın başına diyor git. Teş başına kal fitneden kurtarırsın. Anlatabildim mi? Ve bir gün fitne olur böyle çok mümin dayanamaz. Çekip dağın başına gitmesi lazım. Çünkü kalsa akıntı alır onu götürür. O zaman Resulullah çözümü vermiş. Git o akıntıya kapılmadan Git çeşme başına yaşa. Ama biz o o halde değiliz. Ama o hale yakın bir değil. Akıntı alıp gidiyor. Ama bizim şansımız nedir? O akıntının karşısına salih amellerimizle durabiliyoruz. Va çocuklarımızı da durdurabiliyoruz. Kimce bugün de demesin ben çocuğumu yetiştiremiyorum. Yetiştirenler var mı? Var. O zaman senin sözün doğru değil. Senin imanın zayıftır yetiştiremiyorsun. Senin ilmin kıttır yetiştiremiyorsun. Bilmiyorsun çocuk nasıl yetiştirilir. Bugün de çok kardeş var elhamdülillah. Çocukları 5 yaşında, 6 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında dört dörtlük İslamiyeti yaşur va biliyor. Neden? Çünkü bugün de normal baba evde çocuğuna bir veriyorsa bir mümin, iş Allah korkusu olan baba Çocukuna 20 30 40 vermesi lazım. Çünkü sen 1 versen dışarıda 10 veriyorlar ona. Okulda 10 verir. Yani okul, sokak, medya bütün teşkilatıyla senin aleyhinedir. Onun için sen bu akıntının önde durmak için çocuklara ilgileneceğiz arkadaşlar. Çocuk çok ilgilenmek çok iyidir. Bak, kanarya kuşu var ya. Kanarya kuşunu besleyenler bilirler. Bir haft, i̇lk haftasında yumurtadan çıktı, o bir hafta ne duydu onu ezberler. Onun için kanaryacılar en iyi öten kuşu getirirler, kasetini koyarlar. Bir hafta on gün o kuş, yeni yumurtadan çıkan kuş dinlesin. 24 saat dük dük dük dük dük dük dük dük, ona yapar kapar. Yarın o büyü üzerinde onu beyninden alır. Çocuk da öyledir. Çocuklukta dört yaşından, bir yaşından ne versen çocuğa onu alır. Çocuk olan benim sözümü şu anda benden daha iyi yanlar. Çünkü bu yaşanan bir şeydir. Onun için biz vermemiz lazım. İmanımız ne olsun? Tamam olsun. Bu da imanı tamam etmektir. Akıntının tersine durmak ne yapar insanın imanını? Artırır ya. Yoksa diyersin Hâşrûn ma'annâ su'id. İnsanlarla beraber haşrol. Beraber haşrolmak beyran gibidir. Herkes mesela ölüyorsa ben de öleyim de ben niye kalayım? Bu doğru mu? Doğru değil. Bahra sula diyor çek başına git dağın başına. Ama ne ne zaman haşrul ma'annasu ittir? Ne zaman savaş alanında öldün? Bütün Müslümanlar ölüme gidiyor. Evet orada bu kaydı doğrudur. Ben niye kalayım cerede? Ha? Müslümanlar ölüyorsa cihatta benle gidelim herhalde. 6 sahabeiler bunu canlandırmışlar. Evet, diğer hadise geçelim. Müminlerin iman yönünden en mükemmeli ahlakı en güzel olanıdır. Evet. Bu hadisi de kim rivayet etmiş ayıb? Ya bu Davud sünnet imanın artması ve eksilmesinin delili. Evet, aynen orada. Ebu Davud veya Elbani de bunu sahih demiş. Ne diyor? Ekmelul im ekmelul Akmelu'l mu'minîn mu'minîn îmânan ehsenuhum hulukâ. E şimdi bu öyle bir mübarek hadistir ki şimdi siz de diyorsunuz uzattın hocam. E bu nasıl uzatmayalım? Resulullah bak ne diyor? Müminlerin en iyi mükemmel olan imanı en iyi ahlaklılarıdır. En iyi ahlaklı olanlardır. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor bir diğer hadiste Kıyamet gününde bana en yakın olanınız en iyi ahlakını, ahlaklı olanınızdır. Ne kadar tüyce geldiyse o güzel geldi, o güzel geldi. Evet. Yani kıyamet gününde Resulullah'ın yanında kimdir, kim oturur? En iyi ahlak olan mümin. Bak burada Musulman demedi. Mümin dedi. Çünkü buna da geleceğiz. Evet. Diğer derslerde İslamiyet dinin mertebesinin başlangıcıdır. İman derecesi tamamdır. Resulullah'ın yanına Müslüm çıkamaz, mümin çıkabilir. Firdevsa. İman seviyesinde olacaksın. Onun için biz iman dersini yapıyoruz. Düz Musulman gitsen cennetin işte Allah bilir neresindesin. Ama Resulullah'ın yanına gitmek için iman derecesine girmemiz lazım. Çünkü imanın en zayıfi Musulmanlıktır. Müslümanlıktan imandan çıksan İslam'a gelirsin. İslam'dan çıksan nereye gidersin? Allah korusun, çifeye gidersin. Onun için diyor ekmelul mu'minine iman. Müminlerin en mükemmel olan imanla İmandaca en mükemmel e, olan İmandaca olan, imandaca en mükemmel olanları kimlerdir? En mükemmel olan ahlaklılardır. Ehsenü <gülüyor> ahlakalan. En, en güzel ahlaklılarıdır. Ahlak nedir? Kim mène tanıtır ahlak? Ahlak hocam, girmişsun bana. Resulullah Efendimiz'in ahlakına tabi olup onun gibi yaşamak. Ahlak nedir? Allah'ın Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Allah'ın şeriatını yaşamaktır. Ahlak mıdır? Tabi ahlak dedin. İman da mıdır dedik. Şehadetu en la ilahe illallah Muhammedün Resulullah. Allah birdir, şeriki yoktur. Hakk Allah, ilah Allah'tır. Muhammed de onun elçisidir. Elçi ne getirir? Şeriat getirir. Şeriatı yaşasan ne olursun? İmanın mükemmel olur. E ahlak da nedir? Şeriatın içindedir. Onun için en iyi, mükemmel olan ahlaklıdır. Ahlak nedir dedik şeriatı yaşamakta. İnsanın ahlakın olması lazım, güzel olması lazım. Güzel ahlakı nereden öğreneceğiz? Dinimizden. Resulullah getirmiş ve onu canlandırmış. Onun için Hazreti Ayşe'ye sordular validemize radıyallahu anha. Dediler Resulullah'ın ahlakı nasıl iyidir? Ne dedi? Kâne hulukuhul Kur'an Resulullah'ın huluku, ahlakı Kur'an iyidir. Yani Kur'an'ın getirdiği ahlak iyidir. Yani şeriatın getirdiği iyidir. Yani canlı Kur'an iyidir. Yer üzerinde yürüyor. İtirazınız var mı bu kelime? Çünkü Resulullah Allah-u Teala ne diyor? Diğer ayette وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اِسْوَةٌ Sizin Sizin için en güzel örnek Kim'de var? Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem. Canlı örnek. Alın onu taklit yapın. Ona ittiba edin. O nasıl yapıyorsa Siz de onu yapın. Ahlak nedir dedik Resulullah'ın Resulullah gibi Resulullah yaşamaktır. Ama ahlakta ön plana neler gelir? Hilm, hilmetmek. He? Hoşgörü, cömert olmak. Bular veşayrı bular gibi sıfatlar her zaman ahlakta ön plana çıkar. Bular ön plana çıkar. Çünkü ahlak bulardır. Ayette ne diyor? Velkadimi velkadiminel gayz. Velafine anin nas. Vallahu yuhibbul muhsinin. Şeyleri gayz yani sinirlenme, asabi olurken sinirlenirken kendine hacim olandır. Çıkartmaz o sinirini, çıkartabilir. Çıkartabilir. Elinin altında işçiler var, ameleler var, çocukları var, hanımı var. Onu ona çayığı gösterenleri var. Çıkarabilir ama ne yapıyor? Tutuyor. Bu mu emin derecesidir. Allah rızası hiç tutuyor. Vel afi anin nas. Kim de sana hata etti affet. Affedici ol. Ne kadar sana büyük hata etse والله يحب المحsinin. Allah muhsinleri sever. Yani bu seviye nedir? İmanın zirvesidir. İmanın zirvesi nedir? İhsan şeyidir. Bak bu imanın mertebelerine geleceğiz. O da bir parçadır işleriz inşallah. En yüksek parçası ihsandır. İmanın. وَاللَّهُ يُحِبِّ الْمُحْسِنِينَ O zaman kim sınırlanırken kendine hakim olsa o nedir? O nedir? Mühsündür. Hakiki mümindir. İmanın zirvetine gitmiş. O hal üzerine ölse Firdevs-i Ale'de Resulullah'ın yanındadır. Çünkü Resulullah veriyor müjde. Benim yanımda olan en bana yakın meclisime en yakın olanındır. Ahlak imanı yaşamaktır. Ben sınırlandım, niye sınırımı tuttum? He? Allah rızası için tuttum. Karşıdaki müminin jövelini kırmayım. Çünkü bu bak bu müminin jövelini kırmamak ne demektir? Çünkü Allahu Allah Teala insanı toplumsal yaradı. Toplumsal yaradı bir insanı için bir arada yaşamak için. Mümin toplumu nasıl güçlenirler? Birbirlerine bağlı olurlar. Düşmana karşı e birbirlerini severek. Ben seni affetmedim, kızdım sana. Bir cin olur mu şeytana bir şeytana bir kapı araladık mı buradan? Şeytanciler bu dıbıdı büyütür oradan. Bu dıbıdı buradan büyütür. Ne oldu? Bu cin İşler büyük olur, bir nefret girer, toplum çöker. Onun için Allah Teala diyor her zaman sabredin. Sabır aklaktandır. Hoşgörü Allah aklaktandır, sevgi aklaktandır. Güler yüzlü olmak, bak güler yüzlü olmak sadakadır. Resulullah diyor sadaka vermen lazım. Hiç olmasa güler yüzlüğüyle kardeşini karşıla. Ahlaklıdır. Saçın olmak aklaklıdır. Bunları biz yaşamamız lazım. Cömert olmak ahlaklıdır. Misafire ikram etmek ahlaktandır. Bunlar hepsi nedir? Ahlakla ilgilidir. Onun için ahlak çok önemli meseledir. Ahlakımız neyle nasıl olması lazım? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gibi ahlakı. Onda kim canlandırdı? Ashab-ı Kiram. Tabiun el-İzam ve etbâ'ut Tâbiîn ve men tebi'ahum bi ihsanin ve ihlasin ve sidqin ila yomin hada. Büğün kader. Onları ihlasla, sıdkla tutanlar, onlara uyanlar zincirle ve bizim zincirlenmiş. Canlıları da gör güzel elhamdülillah. Biz de ne yapmamız lazım? O ahlaktan ahlaklandırmamız lazım. Kendi nefsimizi kırmamız lazım. Yani insanlar seni parmakla gösterseler o zaman İmanın mükemmel olur. E idi. Bunlar ne ister iyi akhlak olmak için? Nefisle mücadele ister. Çok haklarından taviz vermek ister. Değil mi? Hoşgörü bunlar. Hepsi nefisle mücadeledir. Bu da ne ister? İman ister. İman olmayan bunu yapabilir mi? Bunu yaparçan bu imanla ne oluyor? İman üzerine iman alır. Li ezdâdu imanen. Ayette geçtik heci. Li ezdâdu imanen ala imanihim. Bir ayette daha geçtik. İşte budur. Bak diğer ayette açıkladık bunları biz. İşte canlısı budur. İmanın üzerine iman gelir. İman sana bir hoş, güzel amel işletirir. O işlerinden sonra Allah sana ikram ediyor. Bir daha imanı güzleniyor. İman ne oluyor? Yükseliyor. Yükseliyor. Yükseliyor. Yükseliyor. yükseliyor. Ama bir yerde bir kata yaptın. Kızdın. Öfkelendin. Esselersin imanın zayıftır. Sonra gelip kendin nevme ediyorsun. Ya ben niye böyle yaptım? Keşke affetseydim. Değil mi? Kızmasaydım. İşte bu güzel ahlaktır. Onun için arkadaşlar en güzel mümin en güzel ahlaklıdır. Bu da kimeye yakışır? Zaten رسولlar ne Resulullah peygamberlerin, rasulların en önemli vazifeleri nedir? İnsanları davet yapmak, değil mi? Davetçiliktir. E bugün de güzel ahlaklılık en güzel davettir. Hiç ağzınla davet yapma. Sadece ahlakın güzel olsun. Sen insanlara örnek olur musun? İnsanlar seni dinler mi? Dinler. Güzel ahlakını aklın, her çeşidi dinler. Çünkü seni severler, seni cüvenirler, artık dinlerler. Bir davetçinin de iki tane sermayası var. Bir sevci, bir cüvenci. Seni toplum sevse, seni cüvense ne olur? Dinler seni. E sen ahlakınla bile yani edebiyetin yokysa, ilmin yokysa güzel ahlakınla bile en büyük daveti yapmış olursun. Ondan dolayı güzel ahlak çok önemlidir. Hepimiz buna şey yapmamız lazım. Çaba göstermemiz lazım. Kendimizi törpülememiz lazım. Çünkü şeytan gelir. Nefistir, kabartır. Her zaman kendimizi törpülememiz lazım. Güzel ahlaka nefsi nefsi muhasebe yapmamız lazım. Kendi nefsimizi muhasebeye çekmemiz lazım. Her mümin selef alimlerin dediği gibi Cecebaş niyaz koydu. O günün bilancosunu sorguya çekmese kendisini ne yaptı? Onun imanı Allah korusun cide debilir. Çünkü imanı ne tezeler, ne yeniler, ne çokaldır sorgu. Nerede hata yaptım? Şimdi bir Patron bir e, bütün diğerim işverenyen yani, bir şey icat eden, bir şey yapan her zaman gelir, işini kontrol eder. Nerede yaptım, neyi yapmadım, niye bu böyle oldu, nerede hata yaptım, böyle oldu? Kendini sorguya çeker çeker ne olur? Bir yere varar, bir yere yetişir. İşte bu çok önemli meseledir. Sen de kendini sorguya çekmesen, gece başını yastığa koydun. Yuhu uyku dualarını okuduktan sonra dalma Resulullah cibi sallallahu aleyhi ve sellem sağ halini sağ sahal yanağının üzerine koy sağa doğru uzan orada ne düşün düşün bir gün ne yaptın hangisi doğruydur üzerine gidelim hangisi hatadır bunu bir daha yapmayalım değil mi bugün kaç tane saat dakika bile boşa gitti kaç tane Allah rızası için bir amel yaptım E bunları sorguya çekersen şeytan sana gidiş nokta yapamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kalp aynen bir şey yuvası gibidir. Bir nokta düşer bayaz bir yere silmesen onu bu muhasebeyle, istiğfarle cillelemesen o ne olur? Kurur orada. O bir nokta gelir düşer. O bir nokta gelir diyor. Birbirini tutar. Kıskım siyah olur kalbim. Ama bir nokta siyah düştü cillele kas bir ara bir nokta daha düştü tutamaz. Zemin tutamaz değil mi? Tutturamaz orada. Kalbin ayna gibidir. Müminin kalbi ayna gibidir. Nere bir nokta düşse görünür. Gizli saklanılmaz. Ama hangi mümin? Kendini sorguya çeken. Çekmemiz lazım. Hatta ne olsun imanımız artsın. Evet. Biraz istifine. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle düzelsin. Gücü yetmezse diliyle düzelsin. Yine de gücü yetmezse kalbiyle boz etsin ki imanın en zayıf olanıdır. Bu imanın en zayıf olanıdır. Evet. Şimdi bu Haris'te eee orada bir divnot var. O divnotu da oku. Bu ahlakla ilgili olan eee İmam İbn Abdilber malumdur ki Diğeri noksan oldukça bu mükemmel olamaz. Malumdur ki diğeri noksan oldukça bu mükemmel olamaz. Yanlıştı da toktum. Evet. Yok. Şimdi İbn Abdülbard dedi, eee Endülüs alimlerinden 400 senesinde yaşamış büyük bir imamlardan birisidir. Burada bir divnotu var. Eee imanla ilgili, ahlakla ilgili. Burada diyor ki, eee ma'lumun enhu la yekunu haza ekmel hattayekunu gayru enkas bu iman artar eksilir diye yani eğer bu mükemmel mükemmel ekmelul mu'minine diyor ki en mükemmel olan anlamı gelir mü eksigi de var onun için mükemmellik çıktı burada delildir diyor İbn Abdülber iman eksilir artar yani demek ki başlangıcı var bir de en mükemmeli var Resulullah demiş en mükemmel olan iman işte al sana en güzel bir fıkıh iman fıkıhı en mükemmeli olan diyor. Nereden mükemmel oldu? Demek ki başladı. Birinci adım attı, iman dairesine girdi. Ondan sonra tavana vurdu. Bu arada nedir? Demek ki dereceler var bu arada. İşte sene diyenler ki iman aynındır. Ekşili batmaz. Ne kadar hatalı olduğunu ortaya çıkıyor. İmam İbn Abdülber Belçemi gider ehl-i sünnette. Evet diğer hadise geçelim. Dür merra'enkum munkaran. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de Müslim Buhari'de geçiyor tabii. Kim bir münker görse. Münker nedir? Allah'ın sevmediği, kalplerinin inkar ettiği, buğzettiği, şeriatın istemediği bir fiil. İster söz olsun, ister fiil olsun, ne olursa olsun, hal olsun. Resulullah diyor bir müminin üzerine merra'enkum Minkum nedir? Sizden birisi. Burada kime muhatap ediyor? Musulmanlara. Ve ehli imana fel yugayyirhu biyedhi. O münkeri eliyle değiştirsin. Ben geldim baktım çocuğum televizyonun önünde oturmuş şarkı dinliyor. Bu nedir? Münkerdir. Ben geldim elimle değiştiririm onu. Yapamıyorsan Ne yapacaksın? Fe in lam yastati eğer yapamıyorsa fe bi lisanihi. Yapamıyor. Çünkü ben televizyonu getirmişim eve sokmuşum. Kendim gezi oturup dizilere bakıyorum. Çocuğa diyemem televizyon haramdır. Yapamıyorum. Resulullah diyor yapamıyorsan dilinle anlat o çocuğa. Oğlum haramdır ve ben şey işliyorum da. Ama bu haramdır. Bu dilinle o munçarı inkar ediyorsun. Tabii ben vurgulu bir örnek veriyorum yoksa bu örneğin ilakası yoktur. Bunda Türkçe hepimiz bu hataya düşüyoruz maalesef. Fe in lam yastati, eğer yapamıyorsa da onu hanımından korkuyorsa. Yani imanı o kadar zayıftır ki çocuğuna bir laf yürütemiyor. Çünkü sen evde 1 veriyorsun, sokakta 20 veriyorlar. Sen o yetiştiremiyorsun çocuğa. Çocuk ne yapmış? Seni geçmiş bu konuda lafı yürütemiyorsun. Maalesef bugün de çok Müslümanların evleri ve bu, hallerimiz budur yani. Ne oluyor? Fe in lam yastati' fe bi qalbihi. Yapamıyor. Elinle değiştiremiyor. Sözle de diyemiyor. Çünkü Belçik kızları anıyor da. Ne yapıyor? Kalbiyle en azından derim evet bu kötü bir şeydir ama ben bir şey yapamıyorum. Yani kalbimle inkar ederim onu. Kötüdür. Şera-Rasulullah ne diyor? وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ Bu da imanın en zayıf nuktasıdır. Demek ki imanın en zayıf nuktası var. Bir de en ne var? Tavan var. اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ اِيمَانًا En mükemmel olan iman en güzel ahlaklılarındır. En zayıf olan nedir? Kalbinle inçare edilir. Onun için bu emir bil ma'ruf ve nai'i al munker nedir? Azim bir meseledir münkeri ve ma'rufa emredip ma'ruf nedir dedik? Doğru olan Allah'ın emrettiği bütün şey doğrudur. Güzel olan Allah'ın emrettiği bütün şey güzeldir. Ona biz de emrederiz. Doğruyu insanlara gösteririz. Bu kimin işidir? Peygamberlerin işidir. Peygamberlerden sonra peygamberler yoktur daha. Bitti Resulullah'tan sonra. Kimin işidir? Alimlerin, Alim. davetçilerin işidir. Bizim işimizdir. Yani her mümin demesin ben kendimi davetçi ilan ettim burada. Hayır. Her mümin davetçidir. Her Müslüman davetçidir. Ama uzmanlık alanında olur. Yen yani de bildiğin kadar davet edersin. Değil mi? Ben davetçi değilim. Ben ne? Çocuğuma bile vermem. Hayır. Sen evinde davetçisin. Sen evinde zaten imamsın. Sen evinde kralsın, değil mi? Evinin kraliçesidir. Sensin. Devletin hacim içimdir evde. Devletin şey yönetimi içimdedir. Evin sendedir. Sen edebilirsin. O zaman davet yapacaksın. Onun için emir bil ma'ruf her müminin görevidir. Ney anil münkerde aynısıdır. Her müminin görevidir. Çünkü biz beni İsrailliler gibi değiliz. Peygamberler gelsin bize. Bize alimlerimiz o görevi görür davetçiler o görevi görüyor. Ne yapacaklar? Bir kötü şey görseler ondan nehy edecekler. Bu çok önemlidir. Ama bazen asıl emr bil ma'ruf nehy an'ul münker neyle olur? Gittin baktın arkadaşın kötü bir yerde tutarsın lan gel buraya. Çekersin elinden. Gel sen ne yapıyorsun? Senden korkar tabii o, saygı gösteriyorsun. Ya göstermiyorsa Dili ne dersin? İkinci planı düşersin. Kardeşim sen bak bu kata erdesin. İmşaat. Hiç göstermiş desen bile hadi git dersen. Ki bir günde toplumumuz öyledir maazzef. Çünkü biz ne diyorlar tüccar? Otoriyeti ama kuramamışız onu. Ağırlığımızı verememişiz. Ne insanlar üzerine? Bırak insanları. Bırak mahalleyi. Bırak apartmandaki evi. Kendi evimizde onu ağırlığı verememişiz. Çocuklarımıza bile maalesef çok insanı veremiyor. Ne diye o adam? En azından kalbimle inkar ederim. Ya bu kardeşimin bu bu hali kötü bir şeydir. Bu da imanın en zayıfıdır. Çünkü en zayıf noktasındasın. Bizde emir bil marufun ne anununkarın şartları var. Onları da bilmemiz lazım. Her yerde gidip her insanın kafasını kırmak değil. Bir ara fıkhın olacak. Bir ara bileceksin o fiil yapılıyor munkerdir. Ya munker değil. Adam sene diyor sen neyi inkar ediyorsun? Ben Allah'a emin etmiş bunu. Ha Allah'a emin diyor. O zaman komik durma düşersin. Çay o zaman bileceksin neyi inkar ediyorsun. Bir de bileceksin o inkâr bilfil olmuş. Ben geldim İlmaz kardeş dediler böyle yapmış. Geldim İlmaz'a bir sürü delil getiriyorum. Sen niye böyle yaptın İlmaz kardeş? Niye böyle yerde bulundun? Yok diyor İlmaz ya öyle bir şey olmamış asla. O zaman ben ne yaptım? Komiktir. Ben ben Hakikaten emin olayım önceden. İlmaz bu hatayı yapmış. Değil mi? E sonra bir de neyi var? Üçüncüsü. O münkeri ben İlmaz'ın yanına gittim inkar ettim onun üzerine. O ayrı, ayrılmamıza yol açtı. Adavete yol açtı. Böyük fitne çıkarttı. Yapmaman lazım. Huvvet daha öndedir. Onu bırakırım başka zaman. Altan gelirim sındıra sındıra onun için fıkı var arkadaşlar bunun. Her gelen, her ağzı olan, her müncheri de yapamaz. Her her her marufu da bilen tebliğ edemez. Ama elinden geldiği kadar bugün İslam'dan ne öğrendin, yeterli öğret. Ben onun için her zaman diyorum arkadaşlara. İstiyorsanız ilim ilim kalsın beyninizde ecri ve ilim yerleşsin. Ecri terazide kalır ve kendisi yedir. Dersten çıktık bu dersi gidip evde hanımını anlatacaksın. Çocuklarını anlatacaksın. Sokakta özetini en azından. Sokakta bir arkadaşını buldun. Gel bir gün bir şey yeni öğrendim. Demeyen öğrendim. Detaylı yollardan getir bu meseleyi bakla. Bu dersin özetini 10 dakikada 15 dakikada anlat ona. Ne olur? Beyninde yer eder bu. Ecrinde olur. E bu ne yapar? İmanını artar tabii. Onun için bu hadis apaçık türneye imanın zayıf noktası var, yüksek noktası var. İman artar ve ekşilir. Neyle artar? Salih amellerle. Öyle artar ki dağlar kadar olur. Öyle artar ki Ebubekr'in Sıddık radıyallahu anhu 10'uncu olur imanımız. Çünkü Ebubekr Sıddık ثاني رجل في الامه Resulullah'tan sonra ikinci adamdır peygamberlerden sonra yer üzerinde Abu Bakir gibi zat yoktur. Öyler de eksilir ki dedik bir mercimek tanesi kadarı olur. Yen de Allah kurusun imanı bozacak bir şey yaparsın. Bilerek bilmeyerek imandan da çıkarsın. Evet bugün de bu kadar arkadaşlar. Inşallah jelazak dersler davam edeceğiz Allah'ın izni de. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin, nebina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmi'in.